Esselamu Aleyküm sevgili Kadişerim <gülüyor> İnşallah bugün gün Evet Esselamu Aleyküm sevgili Kadişerim Bugün e, yine tefsir dersimizle beraberiz Rabbimize hamd olsun <gülüyor> e, Nisa suresi Ayet 82'den Kalmıştık Oradan itibaren devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Efela yetedebberun el-Kur'an Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Kur'an hakkında <gülme> Kur'an hakkında düşünmeye davet ediyor Rabbimiz. Efela yetedebberun Efela yetefekkerun manasında tedebbür ve tefekkür birbirinin hemen hemen aynı manaya gelir. Kur'an'ın veciz oluşu, mucize oluşu, onun tefekkür boyutunu ve onun ilahi vahiy olduğunu birçok yönüyle düşünmeye davet ediyor. Velev kâne olsaydı min indi gayrillâhi <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı. Levecdu bulurlardı fihi kendisinde ihtilafen katira birçok ihtilaf kendisi hakkında birçok efen ihtilaf e, bulurlardı <gülüyor> diye ayet kelime 82. ayet-i Kur'an-ı Kerim'in hakkında düşünmeye davet eden bu ayet-i tekrar şöyle bir ele alalım. Bismillah. E felâ yitedeberûnel <gülüyor> Kur'an. Kur'an hakkında tefekkür etmiyorlar mı? Yukarıda zaten Allah'ın ve Resulullah'ın emrini yerine getirmek, Ve bununla ilgili de bazılarının durumunu anlattıktan sonra kimileri vardır, bunlar münafıkça tavır sergilerler, senin yanında imandan bahsederler. Gidince kendi başlarında ise o zaman farklı şeyler söylerler. Allah onların gizlediği şeyleri, geceleri söyledikleri şeyi bilmektedir. Onlara yüz çevir, Allah'a tevekkül et, Allah vekil olarak sana yeter. dedikten sonra şimdi de Kur'an hakkında tefekkür fazla yapmadıkları, yapılmadıkları konusunda bizi uyarıyor. Gerçekte de Kur'an'ı okumak yönünden, anlama yönünden, uygulanması yönünden çok az, çok mübarek bir kitap ama çok az okuduğumuz ve de ona ondan istifade ettiğimiz bir kitaptır. Bunu bize ne yapıyor? Kur'an'ın eşsizliği, mucize ve icazı yönünden e, <gülüyor> hidayet kaynağı olması yönünden önemi anlaşılmasını e, ve bunun için tekrar tekrar Efendim Kur'an üzerine bizi düşünmeye davet eden ayet-i kerime. <gülüyor> Kur'an'ı ayrıca Allah'tan gelen, Resulullah'a gelmiş olan, bize gelmiş olan ve bunun da Ee, bizatihi Allah'ın kelamı olduğu konusunda, sözü olduğu konusunda düşünceye davet ediyor. İçindeki emirlerin, yasakların ve muhtevası itibariyle ne varsa onun üzerine bizi düşünceye davet ediyor. Eğer ki Kur'an Allah'tan başkasının söylediği söz olsaydı, başka bir yerden gelseydi, başka birisi söyleseydi, insanlar onun hakkında birçok ilerler İhtilaf bulurdu, çelişki bulurdu ve birbirine ihtilafa düşerlerdi. Oysa Kur'an'ın bilenler için, okuyanlar için, tefekkür edenler için böyle bir şey söz konusu değildir. Ancak cahiller Kur'an hakkında suizan oluşturur, okumayan toplulukları Kur'an hakkında suizan oluşturabilirsiniz. Ama okuyan, bilen insanlar bunu asla yapmazlar diyor. Kur'an okuyup düşünmezler mi diye yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var diye yine Süreyi Muhammed ayet 24'te de bu mahalle yakın ifadeler mevcuttur. Yani bunlar hepsi e, bize sağlıklı bir düşünmeyle Kur'an'a yaklaşıldığı zaman ön Kur'an Allah Kur'an'da ne diyor diye bakarsak o zaman Kur'an'da çok şey göreceğiz. Evet. <gülüyor> Ama önyargıyla yaklaşırsak, kendimizi ona önyargıyla efendim yaklaşarak ondan bir şey çıkarmaya e, şartlandırdıysak, o zaman tabii ki yanlış neticelere varacağız. Bundan sonraki ayet-i kerime, Bismillah, وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْا الْخَوْفِ اَزَاءُوا بِهِ kendilerine barış veya korku savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu kimseye danışmadan hemen yayarak ez, Efendim e, zararlı fikirler oluşturuyorlar. Oluşturdular. Demek ki size bir yerden bir haber gelince hemen gerek emniyet yönünden gerekse korkulu bir haber olsun, gerek müjde olsun, ne olursa olsun hemen onu Zayi edecek biçimde etrafa yaymayın. Onu öncelikle ne yapın diyor? Ve le rudduhu iler rasulü. peygambere götürüp danışsaydınız. Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Veya şu anda ne yapmamız gerekiyor? Buna karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Şeklinde Allah rasulüne danışsaydınız diyor. Ve ila ulil emri minhüm. Aralarından seçilen komutanlara... E, sorumluluk sahibi görevlilere danışmayı davet ediyor ve bunu yapmış olsalardı bu gelen haber, haberin diğer Müslümanlara da zarar vermesini önlerdi. Önlerdiniz. Bunu, buna davet ediyorum. Önlerdiniz. <gülüyor> le لَعْلِمَهُ الْلَذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Onların içerisinde bu işe ehil olanlar, değerlendirme bakımında ne manaya geldiği konusunda sonuç itibariyle hüküm çıkarabilme niteliğinde olanlar, bu kabiliyeti olanlar içerisinde vardı. Onlar size bilgi sahibi olduğu için haber verirler ve doğruyu size söylerlerdi ama siz bunu yapmadınız. ve de duyduğunuz hemen haberi yaymak istediniz. Nihayetinde de birçok insanın motivası bakımından sıkıntıya düştü. Bu ayetle ilgili <gülüyor> Küçük Bedir diye bir savaşta Ebu Süfyan'ın Medine'ye birini göndererek kendisinin büyük bir güç hazırladığı ve Medine'ye hücum edeceği haberini yaymış Ali İmran 175'te de bu konu tefsirlerce geçiyor ve o haberde olduğu gibi başındaki komutanlara haber vermeden yaydılar ve bundan dolayı da insanların morali bozuldu burada bize bunun doğru olmadığını doğru olanı ise önce Resulullah'a danışılması gerekiyordu önce komutanlara söylenmesi gerekiyordu Ama bunu yapmayıp da bu yanlışı söyleyenler, yapanlar daha sonra o habere kendileri de inanmaya başladılar. Kendilerinin de morali bozuldu. Demek ki doğru olan böyle bir haber, Müslümanların aleyhine olan veya lehine olan bir haber duyulduklarında önce komutanlarına, önce devlet adamlarına, önce sorumlu kişilere bildirilmesi gerekirdi diyor. Böylelikle o haberi zayi etmeyin, bilgileri zayi etmeyin. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ Allah size fazilet verdi, kerem verdi, kerem etti ve size rahmet etti de böyle bir haber üzerine dağılmadınız, perişan olmadınız. Bu sizin moralinizi bozmak için uydurulan bu yalanlara efendim e, bunun üzerine sıkıntıya düşmediniz. Eğer düşseydiniz Letteba'tüm Uyacaktınız. ne Kime? Şeytanı, şeytana. O zaman şeytana uyardınız ve belki de çok fazla uyanın olunca da savaş veyahut da savunma durumunda olduğunuz efendim durumlarda da aleyhinize olacaktı. İlla kalila şeytana çok azınız dışında hepiniz uyacaktınız. Ama Eğer ki şöyle yapsaydınız, Resulullah'a sorsaydınız, sizin aranızdan bu işi bilen, komutan eden, görevlilere, efendim, bu ülü emir diyoruz biz buna, bu haberi vermiş olsaydınız, onlar değerlendirecekti. Bunun ne manaya geldiğini, niye söylendiğini, elbette size bilgi verecekti. Ve o zaman da, efendim, şeytani amaçla söylenen sözleri, Ee, anlayacaklar, sizi uyaracaklardı, siz bunu yapmadınız diyor. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar, münafıklar, efendim aramızdaki kalbi zayıf olanlar, halbuki diyor, onu peygambere, içlerinden yetki sahibi olan kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç itibarıyla hüküm çıkarabilecek nitelikte olanlar vardı, onu anlayıp bilirlerdi bunun ne demek istediğini, ne manaya geldiğini, niye bu yalanı uydurduklarını. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız diyor. Demek ki burada bir cemaat nasıl oluşur, bir komuta sistemi nasıl olmalıdır, bir devlet nasıl olur, Bunların hepsinin sırrını bu ayet-i kerimede görebiliyoruz. Yani bütün Müslümanlar efendim e, ne şekilde cemaat haline gelirler, ne, ne şekilde davranması gerekir, emir komuta sisteminin nasıl oluşması gerekiyor, neden bazı bilgileri efendim herkese söylenmez. Bunların e, içtimai hayat, sosyal hayattaki karşılığı itibarıyla nedenleri itibariyle bize ayet-i kerimede anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i öncelikle üzerine bizi tefekkür ve Allah'ın vahyi üzerine bizi tefekküre davet ettikten sonra şimdi de korku ve emniyet içerisinde bununla ilgili bir iş size bildirildiğinde onu zayi etmeme adına Allah ve Allah Resulü adına içinizde görevli insanlara bunu anlatın diyor. Önce bir değerlendirmeye tabi tutun çünkü onlar sizden daha tecrübeli olabilir. Yoksa şeytanın yoluna gider ve cemaatınız renginiz, aşkınız, muhabbetiniz, imanınız zayıflar. Bu açıdan bu ayet-i kerime çok ilginç ve de hepimizin lazım olan, sürekli aklından çıkarmaması gereken ayetlerdendir. Bundan sonraki ayet-i kerime yine savaşta Müslümanlar nasıl davranması gerekiyor? Bunu anlatıyor. <gülüyor> Ve de özelde ayet-i kerime yukarıyı biraz daha açıyor. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah adına çıktığın yolda e, savaşa devam et. Savaştan kaçma. لَا تُكَلَّفْ اِلَّا نَفْسَكَ Evet, bir sorumluluk varsa bu önce senin nefsine, önce kendinden başla diyor. Bir sorumluluk varsa önce kendinden başla. Efendim yok falan gitsin falan falan ama sana gelince sen savaştan kaç. Böyle bir şey olamaz. Burada önce kişi kendisinden sorumludur ait i kerimesi. İlginç her zaman. Yani bir işi doğru yapmak adına ne yapmamız gerekiyor sorusuna cevap olarak. Bir iş yapacaksın önce kendin onu yap. Kendin yaptığın, becerdiğin bir işi, sorumluluğunu aldığın bir işi kendin yapamıyorsun başkalarından istemek anlamsızdır. Önce sen kendini yap diyor. Ve harri dıl müminin, sonra da müminleri teşvik et. Asallahu en yekuffe be'ser lezine keferû Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü bu samimi ve sağlam duruşunuzla kırar, yok eder. Siz samimi ve sağlam durursanız, Ne yapar diyor Cenab-ı Hak? Sizin bu birlik beraberliğinizden güç oluşturur ve kafirlerin kalplerine korku salar, sizin karşınızda onlar dayanamaz, dağılırlar, bozguna uğrarlar. Ve Allah'u eşeddu be'sen ve eşeddu tenkila Ceza bakımında ve cezanın şiddeti bakımından Güç bakımından Allah daha şiddetli ve daha güçlüdür. Onlar kendi güçlerine güvenebilirler. Ordularının çokluğuna güvenebilirler. Donanımlarına güvenebilirler, güvenebilirler, güvenebilirler. Ancak sen de Allah'ın gücüne güven. Allah'ın gücü hepsinden daha üstündür. İnançlıysan üstünsün. Aid kelimesi de bura ile birlikte değerlendirilirse bu manada Allah'ın Bizden istediği nedir? Doğru olanı önce kendimiz yapmamız gerekiyor. Sonra da diğer müminlere teşvik etmemiz. Bir duadır. Dua okuyoruz. Önce kendin onu oku. Diğer insanlara tavsiye edince bereketli olur. Namaz kılıyoruz. Önce kendin kılacağız. Sonra diğerlerine namazı kılın dediğin zaman, namazın bereketini anlattığın zaman hem kendin yaptığından dolayı, kıldığından dolayı daha e, güzel tesir edecektir. Hem de Allah bereket verecektir. Çünkü sen onu yap dediğin zaman orada melekler diyecek ki bu adam kendisi yapıyor, siz de yapın diyecek. Ama kendisi namaz kılmayan adam, başkasına namaz kıl dediği anda melekler der ki bu yalancı. Eğer ki kendisi yapsaydı biz de bunu doğrulayacaktık. Bu kendisi yapmadığı bir işi başkasına yapın diye söylüyor. Allah'ın gazabına mucip bir davranış içerisinde bu adam bundan dediğini yapmayın diye melekler ona O bir taraftan bunu, bunu söyleyince melekler de ona bunu söyler. <gülüyor> Bundan sonraki ayet kelimede bazı insanlar işte bizim hocamız var, işte bizim akrabamız var, işte bizim şunumuz var, bunumuz var ve onlara güvenerek diğer insanların veyahut da kendisi bir şey yapmaz ve öyle geçinmek ister. Bunun doğru olmadığını ayet-i buna güvenmeyin diyor. Biraz sonra okuyacağımız ayet kelime kim ki bir iyilik yaparsa kendisine yapmış olur. Onun kazancı da kendinedir. Siz kendi kendinize yardım etmeye bakın. Men yeşfa şefaten haseneten kim bir iyilik ile iyi bir yardım ve şefaatçi olursa o yardımı ve şefaatçılığı bir diğer insana yardım elini uzatması yekun lehu nasibun minha Yardım ettiği kişiden ve o davranıştan dolayı da kendi bir nasip kazanır. Ve men yeşfâ şefaaten seyyiyeten kim de bir kötü şefaat yaparsa yani kötü yola gitmesine yardımcı olursa yekün lehu kiflüm minhâ ona da onun günahı olur, sorumlu olur. Öyleyse siz hep iyi işlerde örnek olun. İyi işlere teşvik edin. Kötü işlere örnek olmayın. Kötü işlerden İnsanları kaçındırın. Kaçındırın ki öbür alemde iyilikle anılarsınız ve o yaptığınız iyiliklerin mükafatını göresiniz. وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى şeyin شَيْءٍ مُقِيْتًا Allah her şey üzerine mukittir. <gülüyor> evet. Yani her şeyi Allah'a Zamanlaması bakımından, onu kontrolü bakımından. Allah'ın her şeyi gücü yeten, her şeyi kontrolü altında alan Allah'tır. Siz sadece iyi bir davranış sergileyin, gerisini Allah'a bırakın. Siz sadece iyi davranın, ameli salihte bulunun, iyi işler yapın, gerisini Allah'a bırakın. Allah size o zaman ne yapacaktır? Bilmediğinizde bildirecek. efendim, yapamadığınızı size yol gösterecektir. <gülüyor> evet. 75. ayet-i kerimede, pardon 85. ayet-i kerimede böyle, yani ne diyor ayet-i kerimede? Özeti halinde, kim güzel bir işte aracılık ederse, hani aracı ben bilmem, aracı yoktur, şefaat işte falan filan, veyahut da aracısız, tevessül yok filan, diyenlere bu ayet-i kerime dikkat edin. Menyeş var, şefaaten, haseneten, Yekun lehu nasibun minha ve men yeşva şefaten seyyaten yekun lehu kiflun minha ve kenallahu ala kullu şeyin mukita Bu ayet-i şefaatın olduğunu, vesilenin olduğunu tevessülün caiz olduğunu gösteriyor. Dikkat buyurun bu ayet-i ne diyor? Kim neye ki tevessül eder, vesile olur, sebep olursa onun için orada bir nasip vardır. Kim de kötüler, kötü bir e, şefaatçılık olursa vesile olursa, bir insanın kötüle gitmesine vesile olursa, onun da o günahına ortak olur. Ondan dolayı bir günah kazanır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Herkesi ne zaman ne şekilde yakalayacaksa, o zaman yakalar. Vakti gelince cezasını görür Aman ben böyle yaptım da kimseden bir ceza görmedim falan deme. Bu dünyada görmüyorsan ahirette bunun günahın cezasını çekersin. Onun için Nisa suresi 85. ayet-i kerimede sadece peygamberlerin değil bütün insanların yapmış olduğu iyiliklerin karşılığı şefaatçılık manasında ve aracılık manasında bizi davranışlara, iyiliklere sevk diyor Yani hep edilgen değil etken halinde güçlü başkalarını da doğru yola getiren insanın daha üstün olduğunu gösteriyor. Onun için efendim ben şudur budur falan herkes kendisi kendi bacağını falan diye. Mil'lere kim ne kadar yardımcı oluyorsa onun sevabı daha çoktur. Ne kadar kötü yol açıyorsan, kötü yola yardımcı oluyorsan onun da günahı o kadar çoktur. Evet, ayet-kerimeye devam ediyoruz. Ondan sonraki gelen ayet-kerime 86. ayet-kerime de. Ve <gülüyor> izâ hûyîtum bi tahiyyetin fahyiyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ. Birisi size iyilikle gelirse, iyilikle selam verirse, dua ile gelirse, iyi davranırsa, siz de ona daha güzeliyle karşılık verin. Ya o şekilde ne, ne verdi? Selamun Aleyküm dedi, sen de ona Aleyküm Selam. Veyahut Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve berekat. Ama aynı zamanda daha iyi gülerek, daha iyi yumuşak davranarak, daha iyi efendim, ihlaslı bir şekilde onu karşıla diyor. Çünkü biri size Bir iyilikle gelince Müslümana yakışan ondan daha güzel bir iyilikle ona cevap vermektir. Çünkü Müslüman hep bir adım ötededir iyilik olursa. Bir, ad, bir adım ileridedir İyilik söz konusu olunca. Onun için iyiliği emreden bir din söz konusu olamaz. İyiliği emreden emretmeyen bir din söz konusu olamaz. Hep iyilik dinin esas amacıdır. Bu manada Müslüman da budur. Ala kulli şeyin hasiba. Allah her şeyi hesap etmiştir. Cezası ne varsa cezasını verecek. Mükafatı neyse mükafatını ona göre hazırlamıştır. Onu verecek. Kimse bundan kurtulamaz. En iyisi, hesabın en iyisi Allah'ın yanındaki hesaptır. O hesabı çok güzel yapar. ve kimsenin hakkı da zayi olmayacak bir şekilde yapar. Evet sevgili kardeşim. Sonuncu ayet-i kerimede böyle okuduk ve izaa hayitum bi tahiyyetin yani bir yere girince selam vermek gerekiyor mu? Gel. Birisi selam verdi almak gerekiyor mu? Bununla ilgili nedir bu ayet-i kerime? Size biri selam verdi mi? Siz daha iyi bir selamla ona karşılık verin. Ya da en azından onun verdiği selam kadar bir selamla, onun yaptığı bir iyilikle muhakkak karşılık verin. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin şüphesiz Allah her şeyin hesabının gereği gibi yapacaktır, yapandır. Bu ay, e, ayet-i de aynı zamanda Müslüman olmayanlar bize selam verirse. Serdiği, verdiği selam biçiminde. Yani e, gotün tak diyor veyahut da günaydın diyor neyse. O zaman en azından günaydın diyene günaydın diyeceksin. Selamı hak edene de selam vereceksin. Çünkü selam Allah'ın ismidir. Efendim Müslümana Müslümanlar arasında selam verilir. Müslüman olmayanlar arasında da onların dillerinde selam selam manasına ne geliyorsa o şekilde onlarla böyle selamlaşmak gerekiyor sevgili kardeşlerim. <gülüyor> Bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Allahü la ilahe illahu hu diyorlar hu diye falan Allah'ın ismi olurmuş. İşte Allah'ın ismi hu. Allah kendisinden başka olmayan bir Allah'tır. Yani bu Allah'ın gücünü en iyi anlatan e, ilahi bir mesaj. Allah'ı ben en güzel ne şekilde anlarım ya da anlatırım sorusuna verilen cevap. Allah'u la ilahe illa Kendisinden başkası olmayan bir varlık o ancak Allah'tır. Herkesin kendisinden sonra bir yardımcısı vardır. Efendim kendisinden denginde birisi vardır, benzeri vardır, yardımcısı vardır, şudur budur. Ama Allah'ın ne yardımcısı vardır, ne de bir benzeri vardır, ne de onun hükümranlığında ortağı vardır. Böyle bir şeyden münezzeh ve ihtiyacı yoktur. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪ي Kendisi hakkında şüphe olmayan o güne herkesi elbette sizi de toplayacaktır. O gün gelecektir, o gün bütün hesap orada görülecektir. Ve men estaku minallahi hadisa, sözün en güzelini Allah'tan başka kim konuşur? Elbette sözün en güzeli Allah'ın sözüdür. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Ant olsun, yemin olsun ki sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'dan daha güzel, daha doğru olan var mı? Hayır, haş. Şimdi e, buraya birçok konuların arasına bu ayetin gelmiş olması da ayrıca Kur'an'ın mesajının doğru anlaşılması içindir. Yani Kur'an'da anlatılan şeyler çoğu zaman e, doğru anlaşılmayabiliyor. Veyahut da ya... Acaba falan gibi karşına için sürekli arıya bayet keremeler gel. Yani böyle bir düşünce gelince ahireti düşün diyor. Kork Allah'tan. Kıyamet gününü düşün. O gün soracak benim sözlerime sen şüphe ettin ha. Kıyamet günü bir gün seni hesaba çekeceğimi unuttun ha. Veyahut da sözün en güzelini ben söylediğim halde sen diğer insanların söylediği vesvese ve sözlere inandın da benim sözüme inanmadın. Oysa ki sözün en güzeli kim söyler? Allah'ın sözüdür. Sözün en güzeli Allah'ın sözüdür. Kim için bu böyledir? Münafıklar için hayır. Müslüman ve mümin olanlar için. Müslüman olmayan, mümin olmayanlar onlar hep şüphe ederler. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğuna, kelamı olduğuna, kelam-ı ilahinin ilahi bir nur olduğuna onlar inanmazlar. O sadece normal insanların sözü gibi Bir sözdür diye düşünür geçerler onun içinde artık zamanı geçmiştir bugüne Efendim bakarak bu devirde de artık Kur'an'a göre yaşayan Müslüman olamaz, mümin olamaz şeklinde düşünürler. Bunu onlara kim söyler? Kur'an mı söyler? Haşa. Hadis-i şerif peygamberler mi söyler? Haşa. Allah dostları alimler mi söyler? Haşa. Müştehitler mi? Haşa. Kim söylüyor? Münafıklar söylüyor. Münafıkların Kur'an'a bakış açısı budur. Bizde bu hastalık var mı yok mu diye kendimizi kontrol eder. Sevgili kardeşim. فَمَا لَكُمْ fil الْمُنَافَقِينَ فِي اَتَيْنِ Evet. Evet. Size ne oluyor da münafıklar söz konusu olunca iki gruba ayrılıyorsunuz? Bir kısmınız münafıkları haklı gör, görür gibi. Bir kısmınız münafıkların dediği acaba doğru olabilir mi filan? Size ne oluyor da Müslüman olmayanların sözlerine iltifat ediyorsunuz? Diyor. Sanki bugüne de çok uyan bir söz ayet-i kerime. Ve bugün içinde bize çok mesaj dolu, dop olan bir ayet-i kerime bizi uyarıyor. Vallahi erkesehum bima kesebu Allah onları eski cehalet dönemine geri döndürdü. Kimi münafıklar. Yani önce inanıp sonra münafık olanlar o cehalet dönemini arar oldular. O küfür dönemini arar oldular. Ondan dolayı bu şüpheli şeyleri aranızdaa fitnii sokuyorlar E tehdu men al Allah Evet Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz Edu <gülüyor> istiyorsunuz en tehdu dayti gelmesini kimin men <gülüyor> dal Allah Allah'ın yoldan sapıtırdıklarını Allah'ın hidayet vermediklerine siz hidayeti mi getirme gelmesini istiyorsun ya da onlar getirmeye çalışıyorsunuz? Allah münafıklara hidayet vermez çünkü onlar zalimdir. Allah zalimleri hidayet vermez. Ve men yud Allah birini yoldan çıkarttı mı artık seni huzurumdan kovdum istemiyorum dedi mi? Felen tecide lehu sebil. Ona kimse bir kurtuluş yolu bulamaz, çıkaramaz orada. O bataklığa gitmiştir. O sapkın yola düşmüştür, bunu istemiştir. Kimse de onu o yoldan geri çeviremez. Ona bir kurtuluş yolu da bulamaz. O zaman ne yapacağız? Bu, bu tip münafıklar hakkında Efendim Allah'ın hidayeti vermediği bu insanlar hakkında sözlerine iltifat etmek, onlar sanki münafık değil de samimi Müslümanmış gibi davranmak bunları yapmayın diyor. Bir kısmı böyle yapmış, bir kısmı da onların münafık olduğunu bilmiş ve uzak durmuşlar. Onun için münafıkça tavırlar sergileyen devletler, milletler, Efendim insanlar biliniz ki size Müslümanlara, müminlere düşman toprağını, vatanını, namusunu, Efendim sahip olduğu bütün değerlerini elinden almak, onları ülkelerinden uzaklaştırmak istiyorlar. Bu da sabit olmuştur. O zaman sakın haç şüpheye düşmeyin. Diyor ayet-i kerim. Veddu le tekfurune kema keferu fetekunune sevâ Evet. Onlar ister ki siz onların küfür ettiği inançlar gibi sözler söyleyesiniz. İnançlarındaki olan nankörlükler efendim kendi inandıkları gibi sizin de inanmanızı ve küfre götürecek sözler söylemenizi isterler. Başka bir şey istemezler. O zaman da Onlarla bir olursunuz. Onlar artık sizden sizde onlardan farkınız olmaz. Hani ılımlı Müslüman diyorlar ya. İşte bu. Yani onlar öyle nihayetinde öyle duruma gelirler ki Müslümanlardan efendim ayrılırlar. Kafirlerle, gayrimüslimlerle, Yahudilerle, Siyonistlerle İslam düşmanı olan ne kadar insanlar varsa mümin düşmanı Onlarla aynı düşünmeye başlarlar. Onun için evliya onlardan sır verip sır alacak bir dost edilmeyin. Onlara sır Müslümanların iç yüzünü anlatmayın. Bu derecede bir dostlukla onlara dost olmayın. Olamazsınız da. Hatta yuhâcirû fî sebîlillah. Bu şekilde durun ta ki Allah size bir yol gösterip de hicrete Efendim gidene kadar ki o zaman tamamen bu sıkıntılardan kurtulursunuz diyor. Yani bir yol bulup da vatanınızı savunmak, milletinizi Efendim bulunduğunuz ülkenizi savunabilmek için Allah size bir yol gösterip de bir çıkış noktası gösterdiği an o zamana kadar sabret. Sahabe döneminde de böyle şeyler olduğu için ayet-i kerime de onlara söylüyor ama genelde şu an için bütün kıyametin sabahına kadar sabret. Bu ayetlerden bizim için mesajlar ve bize nasihatler vardır sevgili kardeşlerim. Fe in temellen fehuzûhum waqtulûhum haythu Kafir olanlar, münafık olanlar açıktan sizin sözlerinizi dinlemiyorlarsa onları yakalayın, öldürün nerede bulursanız. Çünkü onlar sizi bırakmazlar. Demek ki bir zaman artık savaş kararı çıktıysa o zaman da onun gereğini yerine getirmemizi istiyor onlardan sır alıp verecek ne bir yardımcı ne de bir dost edinmeyin bu çünkü sizin aleyhinize kullanılacak bir açık kapıdır bunu kapatın böyle bir durum davranış göstermeyin diyor. evet sevgili kardeşim son bir ayet kerimede diyeceğim ama 2 ay et kelime varmış. Onu da beraberince inşallah <gülüyor> bugünkü dersimizi bitiririz. İllellediğine yasuluna ila kavmün betweenküm ma betweenhum Onlarla sizin aranızda bir antlaşma, sözleşme var ise böyle bir durumda birileriyle sözleşmiş iseniz komutanlarınız, emir sahipleriniz, devlet başkanlarınız vesaire vesaire bir anlaşma yapmışsa bazı devletlerle ev caukum hasrat suduruhum en yukatilukum en yukatiluhum evet bu ayet-i istisnası olarak yani bu ayet-i şu şu durumlarda onlarla artık dost anlaşması yaptığınız devletler varsa onlara da İyi davranmamızı istiyor. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir toplum ya da size sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi ile savaşma işlerinden sığdırmayıp tarafsız olarak size gelenler varsa bunlar müstesna, bunlar hariç. Bugün Suriye olsun veya başka ülkelerde olsun savaş kanunları nasıl olması gerekiyor? Savaş hukuku nasıl olması gerektiğini bu ayet-i kerimede anlatıyor. Savaşlarda şunlara, şunlara dikkat edin. Sizinle savaş etmeyen, silahı bırakmış olanları öldürmeyin. Ve levşâllâhu le sallatahum aleyküm fele qâtelûküm Allah dil, dileseydi size saldırırlardı ve siz de onları öldürürdünüz. Ama onlar size saldır, saldırmıyor. Allah onlara saldırma duygusunu onlardan almış. O zaman siz de onlara saldırgan öldürmeyin. Böyle bir savaşı yasaklayan ayet-i kerimedir. Yani önüne gelen yıkan, yok eden efendim e, şeklinde bir savaşı İslam anlayışına göre savaş hukukuna aykırı olduğunu söylüyor. فَيْنَا تَزَلُوكُمْ فَلْيُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْ اِلَيْكُمْ السَّلَامِ Eğer size itizal eder, iltica ederse onları öldürmeyin, onlara selamet ile muamele edin, onları Serbest Bırakın. Fema cealallah lekum aleyhim se Onların aleyhine Allah size bir yol vermemiştir. Allah onlara saldırmak için size bir yetki, bir yol vermemiştir. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ettikleri halde siz sakın onlarla savaş edemezsiniz, etmeyin diyorum. Allah'ın savaşla ilgili İslam hukukunun ne olduğuyla ilgili efendim ayetlerdir. Setecidune ahareen yuriduna en yemunukum ev yemenu kavmhum. Bir kısım insanlar da göreceksin ki onlar diğer bir kısım insanlar onlar da size emniyet verecek ya da emniyet talebinde bulunan bir topluluk olacaklar. <gülüyor> Bu mi Evet mi Evet bu et gelmeyi şöyle bir tekrar gözüm önüne getiriyorum Diğer bir takım kimseler de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bir kısım böyle insanlar da olacak. Bunlar küfre, her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Yani bir kısım insanlar davranış sarhoşluğu içerisinde olurlar, bazen saldırırlar, bazen de saldırmazlar. Bazen barış gibi görünürler emniyet içerisinde, bazen de savaş gibi. Bu durumda onların her bir e, zikzak yapmaları, karışık tavırlar sergilemesi durumunda da bunlar aynen her defasında cehenneme atılıp çıkan insanlara benzetiliyor. Onlar bu şekilde yanlış ve güvensizlik tavır sergiledikleri için de her an cehenneme düşen, atılan, sonra geri kurtulan insanlar gibidir diyor. Bazen de bu artık bir yere gelir. O zaman dur, artık son kararı vereceğiniz bir an gelir. Fehuzum yakalayın, waqtuluhum öldürün, hayse sakriftumuhum. Evet. O zaman nerede onu yakalarsanız efendim onları bulunduğu yerlerde öldürme emri çıkıyor ve ulaike ceanlekum aleyhim sultanan mubina. Biz diyor sizi bu bu, bu insanlar hakkında efendim açıktan bir sultanı mübin kıldık. Yani bir delil, açık bir delil yetki verdik diyor. Onları artık bu şekilde öldürebilirsiniz. Kim bunlar? Bir bakıyorsun barış içerisinde sonra savaş içerisinde gibi saldırıyor. Sen savaş yapacağın zaman yok biz barış yaptık diyorlar. Dolayısıyla bu güvensizlik ve korku hali Müslümanlara zarar vereceği için Cenab-ı Hak burada ne diyor? Bu gibi Efendim kararsız davranan insanlar savaş haline güvenmeyin. E, barış haline de güvenmeyin. Onlar hangi halde olduğu şüpheli olan insanları da bu şekilde öldürebiliyoruz. Savaşın hukuku budur. Çünkü güvensizlik savaşın en kötü durumudur. Biliyorsunuz bazı adamlara güvenilir. Onlar evet barış dediği zaman barış yapılacak adamlardır. Bir yaptın, iki yaptın, üç yaptın. Sonra sen barış dediğin zaman silahı bıraktığın zaman gelip saldırıyorlar. Sen saldırdığın zaman da barış var diyor. Bu kişiler artık ölümü hak etmiş insanlardır. İslam hukukunda Kur'an'a göre savaş efendim, şartları nasıl? Savaşta İslam hukuku ne diyor? Allah bizde nasıl savaş kuralları koymuş? Bugün için bütün insanlığa doğru olanın ne olduğuyla ilgili bu ayet-i kerimeler yani Nisa suresi ayet e, Efendim e, 90'a kadar ki bölümde 91.de bugün inşallah dersimizde 91.de kaldık. Başka bir derste inşallah Nisar Suresi 91'den itibaren dersimize devam ederiz. Allah'ın selamı, sevgisi ve muhabbeti üzerinize olsun sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.